Annem vefat etti diyor bir Allah rahmet eylesin. E, oruç borçları vardı. E, bunu biz tutsak acaba onun yerine onun borcu düşmüş olur mu? Yoksa ne yapmamız lazım? Evet. Ee, anne oruç tutamadığına göre kanaatimce hasta olması lazım. Yani oruç tutmama sebebi hastalıktır büyük ihtimalle. Evet. Onda kaza etme imkanı <gülüyor> olmadı. Eğer hasta Vefatına kadar herhangi bir iyileşme söz konusu olmamış. Öylece vefat etmişse kaza imkanı bulamadığı için hı hı. onun üzerinde herhangi bir yükümlülük olmaz. Hastalık başlamış, oruç tutamamış, o haliyle ölmüş. Kaza edecek bir imkan doğmamış. Evet, bulamamış. Bunun herhangi bir görevi, ödevi, mecburi yapması gereken şey yoktur. Ancak falanca tarihte hastalanmıştı, tutamadı. Daha sonra iyileşti, onu tutma hı hı. imkanı olmadı. Ve vefat etti ise yapacağımız şey, vasiyeti varsa, benim şu kadar tutmadığım orucum var, onun fidyesini verin demiş ve de mirasenle bir şeyler bırakmışsa, o bıraktığı mal üzerinden harcama yaparız. Ha böyle bir vasiyeti yoksa biz evlat olarak, Annemizin mesela bir ay tutmadığı orucu varsa kendi paramızdan, mirası da hiç karıştırmaya da gerek yok. Annemiz adına ne yapabiliriz? fidiye verebiliriz. Onun adına vermediği, tutmadığı Tutmadık orucun fidiyelerini biz verebiliriz. Çünkü bizim annemizdir, babamızdır. Peki onun adına oruç tutsak olur mu? Hayır, bir, or, bir orucu başkası sizin adınıza tutamaz ancak oruç tutulmadığında yapılacak işlem e, onun adına fidye vermek olabilir. Peki ben hocam oruç tutarak sevabını anneme bağışlasam olur mu? Olur. Daha oruç borcu hocam. düşmez ama hmm. namaz kılarak sevabını bağışlayabilirsiniz. Oruç tutarak sevabını bağışlayabilirsiniz, dua edebilirsiniz, Kur'an okuyabilirsiniz. Ee, fakir fukaraya tasadduk etmek suretiyle anne babanıza hayır gitmesini vesile olabilirsiniz. Bunlar mümkün. ama onların bizatihi yapması gereken namaz gibi. Oruç gibi e, ibadetleri onun adına yaparak yerine getirmeniz mümkün değil. Evet.